insine verileceğini ümit ediyordu. Rasule Ekrem, Ebu Talib'in oğlu Ali nerededir? dedi. Sahabe, Ey Allah'ın Rasulu, onun gözleri ağrıyor, onun için buraya gelemedi. deyince Rasule Ekrem birisini göndererek onu çağırdı. Hazreti Ali geldi ve Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'nin mübarek gözlerine tükürüyünü sürdü, ona dua etti, hiç hasta olmamış gibi şifa yap oldu. Rasule Ekrem bayrağı ona verdi. Hazreti Ali, Ey Allah'ın Rasulu, onlar bizim gibi oluncaya kadar onlarla mücizeler